Öğretmenler, yani öğretmenim diyor, öğretmenler tuvaletinde abdest almak zorunda kalıyoruz. Yani pis bir ortamda abdest alıyoruz. Bu acaba abdeste zarar verir mi? Yani abdest alabileceğiniz başka bir mahalle yoksa en müsait olan bir mahalle abdest alırsınız. Bunun için herhangi bir sıkıntı olmaz. Tebrik ediyorum. Hı hı. O şartlarda abdest alan bir insanın imanı kuvvetlidir, sağlamdır, sahihtir. Cenab-ı Hak yanında o muteberdir. Keşke müsait olsa da efendim daha temiz bir mahalde abdest alsa hı hı. o temenni edilir ama buna rağmen böyle bir imkan olmadığı halde çok zor şartlarda abdest alan bir insan çok güzel bir şey yapıyordur. Bu davranışını devam ettirsin. Evet.